2. Gerçekte insanda, hayvani ve insani olmak üzere iki kalp vardır. a. Kalbi hayvani, kozalak şeklinde güvercin yumurtasından büyük, tavuğun yumurtasından küçüktür. Yeri, sol memenin dört parmak aşağısında, üst tarafı büyük ve toplu, alt tarafı küçüktür. İçi, hatlar ve çizgiler halinde boşluktur. Bunun benzeri hayvanlarda da vardır. Bundan dolayı ona kalbi hayvani denilmiştir. B. Bir de emir aleminden latif bir cevher olarak kalbi insani vardır. Birinci makamı arştır. Kendisi hakimiyet, istila ve daimi tecellilerdedir. Gayet geniş ve büyüktür. Hayvani kalbe teslim olup içine girmiştir. Aslında bu kalp Arştan çok büyüktür. Nitekim, Kutsi hadis diye şöhret bulan söz üzere ona işaret edilmiştir. Yer ve gök beni kuşatamaz. Lakin, mümin kulumun kalbi beni kuşatır. Bu aslında hadis değildir. Bilakis bazı ehli tasavvuf, mesela Şeyh Abdullah Tusturi'nin ilham yoluyla söyleyip naklettiği bir gerçektir. Uyanması kas doluna kalp de bu kalptir. Haşi 6 Şeyh Hazretleri burada Gerçekte helal besbellidir. Gerçekte haram besbellidir. Aralarında bir cihetle harama, bir cihetle helale hüküm olarak benzeyen işler vardır. İnsanlardan bir çoğu onları bilmezler. Artık kim şüphelilerden korunursa gerçekte dinini ve ırzını korumuştur. Ve her kim şüphelilere düşerse harama düşmüştür. Korunan bir yerin etrafında Hayvan otlatan bir çobanın, hayvanların oraya kaçırması yakıncacık olduğu gibi. Dikkat edin! Her bir hükümdarın korunmuş yerleri vardır. Dikkat edin! Gerçekte Allah Teala'nın korunmuş yerleri de onun yasaklarıdır. Dikkat edin! Gerçekte bedende bir parça et vardır. Salah bulursa beden hepsi salah bulur. Ve bozulduğu zaman beden hepsi bozulur. Dikkat edin! O da kalptir. Mealindeki hadisin sonunda ve benzer hadislerde bahsi geçen kalbe işaret etmektedir. 112. sayfa ve devamına bakın. Metin Çünkü emir aleminde Allah Teala'nın tecellilerinin mahallidir. Kuşatır kelimesi onun zatını değil bilakis tecellisini kuşatmak manasındadır. Elbette onun zatı şerifi mahal ve kuşatılmaktan münezzeh, ali ve yücedir. Samimiyetle çok amel, meşakkatli ve tam manasıyla çalışmaktan başka hiçbir suretle kalbi insaninin uyanması ve açıktan keşf olunması mümkün olmadığı için mürid bu kalbi insaninin yerine kalbi hayvaniye daimi olarak yönelir. Ve ona bakmaya emrolunur. Binaenaleyh mürid hayvani kalbinin vasıtasıyla insani kalbine yönelirken aslında benim kalbim şeffaf, parlak nurani idi sapasağlamdı çok günah işlemem sebebiyle karardı nefsin iştihası ve şeytanın müdahalesinden dolayı da parçalandı birçok yaralarla yaralandı nefsin iştihası ve şeytanın müdahalesi çoğaldıkça yarıkları ve parçalanmaları çoğaldı diye düşünür ve ancak üstadım tedavi eder üstadımın eli ve duası İsa aleyhisselam'ın eli ve duası tedavisi Hekim lokmanın tedavisi gibidir. İnancıyla oturur. Üstadının gelmesini, duasını, kalbini tedavi etmesini dört gözle bekler. Bir gözle kalbine bakar. Şiddetli arzuyla diğer gözü de üstadına bağlı kalır. Üstadını beklerken ona yalvarır. Ayrıca tedavi olunması için teveccühte oturan kardeşlerini kendisiyle üstadı arasında vesile eder. İstimdat ister kalben ve ruhen istimdattan başka tedavi ücreti olmadığını itiraf eder.